وعنها آل رسولنا ونبينا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على رسولنا محمد وعنها آل رسولنا ونبينا محمد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 وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ رَبَّنَا اغفر لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَنْجَعْنَا فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ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 ولا تعاملنا بما نحن آمن. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا.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 رب زدني علما والحقني بالصالحين رب زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا إني لا أحصي ثناء عليك فأنت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوه الا بك يا رب العالمين اذكر فان الذكر تنفع المؤمنين اذكر بالقرآن من يخاف وعيد وان بما امرك ربك فحدث اَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Önceki hafta uyanıştan bahsettik. Sonra uyanışın akabinde bu farkındalığımızı yani uyanarak içine girdiğimiz gerçekliği Beğenmediğimizde nasıl bundan vazgeçmeye meyyal olduğumuzu, duygularımızın bizi bundan vazgeçirmeye, gerçeklerle yüzleşmektense hayatı başıboş yaşamayı tercih etmeye nasıl meyyal olduğumuzu konuştuk. Uyanınca uyanıklığımızı koruyabilmenin esas olduğunu konuştuk. Bunu sürdürebilmenin esas olduğunu, çünkü fark etmek bir değerse bu farkındalığı sürdürmek, o değeri sahiplenmekle eşdeğer. Bizim kılmış oluyoruz o değeri. Diğer türlü istemeyenlerinde, hiç beğenmeyenlerinde, hiç görmeye yanaşmayanlarında Cenab-ı Hak tarafından illaki gerçekle yüz yüze karşı karşıya getirildiklerini biliyoruz. Allah Azze ve Celle Firavun için وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ Yalanladılar ama içten içe onun gerçeğinin yakinen farkındaydılar diyor. Dolayısıyla iç mekanizmalarımız bize gerçeği söyleyebilir ve söyler ama bizim irademizle bu gerçeği sahiplenip uyanmış olmayı değerlendirip Uyanıklığı sürdürmek için adım atmak, gayret göstermek, çaba içerisine girmek, hayat yolculuğumuz bununla geçiyor. Yoksa hiç şeyi fark etmemiş, hiç uyanmamış bir kimsenin hayattan öyle uyku üzere ayrıldığını varsaymamız söz konusu değil. Bu Cenab-ı Hakk'ın birilerini unutması anlamına gelir. Çünkü Allah Azze ve Celle uyandıracağını, mutlak surette uyandıracağını garanti altına almış. Yani bugünkü ifadeyle söylersek, bunu garanti etmiş. İlla ki farkına vardırırım kendimin gücümün kudretimin, ayetlerimi illaki görmelerini sağlarım. Senurihim <Sessizlik> ayetlerimizi onlara kesinlikle göstereceğiz. Fil الْاَفَاقِي Dış Dünyadan وَفِي enfusihim hem de kendi içlerinden biz hem Cenab-ı Hakk'ın iletişimine dıştan dışa açığız hem de içten içe açığız O bize içten de düşündürtüyor, fark ettiriyor anlamamızı sağlıyor anlamayı sağlayan Allah Azze ve Celle'dir Hz. Süleyman ve Hz. Davud'un Kendilerine gelen bir meseleyi, baba oğlan farklılığa düşünce Cenab-ı Hakk فَفَهَّمْنَا ne Süleyman Süleyman'a anlamasını sağladık diyor. فهم, anlamak. Dolayısıyla o jetonun düşmesi anı, farkına varmak Cenab-ı Hakk'ın bize yaşattığı bir hal. Allah Azze ve Celle bunu yaşatacağını söylüyor yani içinde bulunduğumuz bu hayatta. Biz görmek istesek de istemesek de hep başımızı koyup uyanmak uyumak istesek de istek istem dışı bir şey bizi uyandırabilir. Cenab-ı Hak uyandırır illa ki göstereceğiz senuriyim ayetine ayetlerimizi kesinlikle göstereceğiz fil afafı. Bazen kendimizi düşünürken bulduğumuzda, bazen kendi kendimizi sorgularken kendimizi yakaladığımızda bizi aşkın bir kudret, bizi bir düşüncenin içine çekiyor olabilir ve o esnada biraz bu düşüncelerin içerisinde kaldıktan sonra beğenmediysek, hoşumuza gitmediyse, düşüncelerden çıkmaya çalışıyorsak bizi sorumlulukla karşı karşıya getiren, yüzleştiren bu düşüncelerin ya nereden de aklına geldi? Bak ben böyle şeyler düşünmeyeyim, hoşuma gitmedi, var Gittiği sonuç hoşuma gitmiyor diye ama o esnada kendimizi de yakalamalıyız. Bizi bu düşüncenin içine çeken ne oldu? Bizden ayrı bir kudretin bizim içimizi tanzim etmiş, yaratmış ve işleten olduğunu düşünmek bize zor gelebilir ama gerçek budur. Biz şu anki düşünce sistemimizi de bu sistemi çalıştırırken, işletirken, kullandığımız adını bilelim, bilmeyelim, dünya kadar mekanizmayı, sinirsel olsun, zihinsel olsun. Bunlar bizden ayrı bir gücün hazırladığı ve kullanımımıza sunduğu bir şeydir. Bunu reddedemeyiz. Şu halde o bu sistemi var etmiş kudretin, biz bunu işletirken buraya erişime açık olduğunu, olması gerektiğini gözden kaçırmamalıyız. Biz Cenab-ı Hak'tan satın almadık ki bu sistemi ki satın alanlar bile, sistem satın alanlar mesela dünyada emin olamıyorlar. Satıcı ve üretici firmanın hala erişimde olup olmadığından emin olamıyorlar. O yüzden en kesin çözüm bütün elektronik sistemlerini yenilemek, değiştirmek, yeniden kendimiz yazılımlar yapalım diyoruz. Mesela bir tank almışız diyelim. Üretici firma hala buna erişebiliyor mudur? Bir uçak almışız diyelim. Güvenemiyoruz. Çünkü an gelir üretici firma bizim düşmanımız olabilir. O zaman diyoruz ki kendimiz en azından kaldırıp çöpe atmayacağımıza göre bütün bu elektronik sistemlerini ve yazımlarını yenileyelim de burası artık bizim olsun, korunaklı olsun. Verdiğimiz komutlar, emirler verdiğimiz şekilde işlesin. Şimdi düşünün ki kendi yapmadığımız... Vareden eden kudretin her kim var ettiyse biz ona var edici kudret, yegane ilah, her şeye gücü yeten, insanı yaratan, göğü yaratan, yeri yaratan Allah yegane ilah diyoruz ve kendisini zaten böyle tanıyoruz. O Allah Azze ve Celle gizlememiş. Zaten ben size ve nehnu akrabu ileyhi min hablil verid biz ona şah damarından daha yakınız diye açıktan söylemiş. Valladadı, xalakna insanı, insanı biz yarattık ve nâglem ma tuwsusuhı nefsuğu. Kendi kendiyle ne konuşuyor, içten içe? Biz elbette ki biliyoruz diyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla kullandığımız sistemin Cenab-ı Hakka ait, onun yarattığı bir sistem olduğunu ve dolayısıyla onun erişimine full açık olduğunu bilmemiz ve yer yer O'nun bizi belli düşüncelerin içerisine çektiğini, sorumlulukla bizi karşı karşıya bıraktığını, düşündürttüğünü eğer bu gözle bakarsak görebiliriz. Bazen öyle sebepsiz bir anda içimizde ibret dolu, bizi Hakk'a çekmeye çalışan, bazen şöyle burada konuşurken bile, birine öğüt verirken bile, diyelim ki dürüstlükten bahsediyorsunuz, tam siz dürüstlüğün Dibine vurmuşsunuz, en ileri düzeyde konuşuyorsunuz ama o esnada içinizde ama bu konuda sen şöylesin diyen hiç duymak istemediğiniz bir açıdan seslenişi yakalarsın. Nereden geldi şimdi bu aklıma? Dediğinizde sistemin her tarafını yani düşünce dünyanızın her tarafını korunaklı bir tel örgüyle çevirmediğinizi hatırlarsınız. Allah Azze ve Celle'nin buraya her türlü erişimi var. Ve sana her türlü seslenir. Ve nehrizimizden çok daha yakın. Dolayısıyla birlerini uyandırmamış olması, öylece uykuda bırakması diye bir şey söz konusu değil. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Firavun böyle sordu: "Kâlafemâ balul Qurunilûla". Kendisine gelip göklerin, yerin Rabbini hatırlatınca, ona karşı sorumluluğa davet edince seni yaratan, çocuğunu yaratan, göğü yaratan, güneşi yaratan... Aklet! Göreceksin, her şeyin Rabbinden söz ediyorum deyince, Firavun dedi ki, قَالَ فَمَا balul الْقُرُونِ ula". <الْعُولَى> o zaman ilk asırlardakilerin durumu ne olacak, onların vebali nedir? Yani sen bugün geldin, bizi uyandırdın, güzel. Peki sen gelmeden önce bizden önce onlardan öncekiler daha daha öncekiler onların durumu ne olacak? Aslında firavunun verdiği cevapta kendi ben anlamaya anladım ama diğeri üzerinden sistemi yaralayabilir miyim? Dikkat edin buna çoğu zaman başvuruyoruz. Yani Allah bizi sorumlulukla karşı karşıya getirmişse biz Cenab-ı Hakk'a geri döndürürken tepkimizi İyi de peki ben Müslüman bir ailede doğdum. Öğrendim, diyelim ki yani. Peki Müslüman ailede doğmayan hali ne olacak? O öyle yaşadı gitti, onu cehenneme atacaksın diyelim, ben yokum o zaman. Yani biz başka bir argüman geliştiriyoruz, aslında kendimize çıkış arıyoruz. Yani amacımız belli, bu sorumluluktan yaratıcıyla var edene karşı sahibe, gerçek sahip, sahibe karşı sorumluluktan Çıkabilmenin bir yolu olarak sistemde gedik arıyoruz. Şu gedik var, zulüm var, şöyle yanlışlar var, şunlar var diye bunların hepsini var üzerine yıkıp aslında kurtulmaya çalıştığımız şey ona karşı sorumluluk. Allah Azze ve Celle elbette ki bizim kaçmaya çalıştığımız bahaneler üzerinden de bizi düşüncelerle yine kıstıracak bir köşede, sorumluluğu sahiplenmek için baş başa bırakacaktır. O, bizim bu yaşam sürecimizin hepsini bu kurgu üzerine kurduğunu söylüyor. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Sizi abes olsun diye mi yarattık zannediyorsunuz? Bu insana çok özelde sorulmuş bir sorudur. Kendimize böyle abes olsun diye mi yani bir Anlamsız bir sonuca hizmet ediyor. Bir sonucu yok işte yaşarsın ölürsün. Aklın varsa yaşarken biraz zevk, keyfine bak. Bir muhtarın yanından girdim çıktım. Daha gençtim o zamanlar. İstanbul'a gidiyorum okumak için. Yeğen dedi aklın varsa dedi hayatın keyfine bak dedi yani. Öyle de bu dünya bitiyor böyle de bitiyor. Kaçırma günlerini iyi bir şehre gidiyorsun falan. Bu bir bakış açısı, hayatın zaten anlamsız ve boşa çıktığını, öylece tükendiğini, bir hiç olduğunu yani başıyla sonuyla. Dolayısıyla da mantıklı olanın arayı doldurmak, içini olabildiğince zevkli şeylerle doldurmak. Bunun uç kısımlarında şey var, bu batılıların ölüm ajandası var. İşte yazmış yüz madde, ölmeden önce yapmam gereken diye, işte uçaktan atlamak paraşütle bilmem ne yapmak şunu yapmak çok abartılı şeyler de olabilir ama olsun buradan gitmeden deneyeyim çünkü bir adım sonra karbon olacağım diye düşünüyor. O sebeple parantez arasını doldurmaya yönelik bir şey. Uyanmayı konuşuyoruz Hz Musa aleyhisselam ne cevap verdi derseniz dedi ki E Muha ayında Rabbi Yani o esnada Hz Musa aleyhisselam, Önceki asırlardakilerin durumunun cevabını bilmediği için dedi ki bunun ilmi Rabbimin katındadır. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum diyebilmek. Daha gelmişsin, yenisin. Ben Allah'ın alemlerin Rabbinin elçisiyim diyorsun. İçeri girmişsin. Firavun bir soru soruyor. Sen diyorsun ki o soruyu ben bilmiyorum. Onun bilgisi Rabbimin katındadır. İlmuha inde Rabbi bilgisi Rabbimin katında ama bilmediğini söyledi sonra bildiğini de ekledi. Elmuha inde rabbi fi kitabin la yiddilu rabbi ve la yensa ama ben şunu biliyorum. Benim Rabbim sapmaz. Yanlış yapmaz. Yani senin sorundaki bu önceki asırlardakiler uyanmamış, uyanamamış ise bunlar mağdur edilmişler. Senin Rabbin zulmediyor, o zaman geç göndermiş seni bize diye bütünüyle beni refüze etmek istiyorsun ya, yanlış. Bu senin kurduğun senaryo. Öncekilerin uyarılmamış olabileceği sadece bir varsayım. Şeytan bize nice varsayım yaptırıyor. Şöyle babası hapishanede doğan bir çocuk. Annesi ne olsun işte bağışlayın ifademi, annesi de kötü yola düşmüş. Bunlar da bize sorulduğu için biliyoruz. Ondan sonra çocuk böyle ortada hiç her türlü çebekenlerine düşmüş. Ondan sonra hep kötü alışkanlıklarla iç içe ne olacak şimdi bunun hali. E Yani bu dediğin şeyin e, var mı öyle bir şey var? her tarafta oldu bak istersen. Peki ben de bir senaryo geliştiriyorum. Bu çocuk tam böyle kötü süreçteydi bir iyi adama denk geldi. O iyi adamla konuştu, iyi şeyler duydu ve düzeldi. Bak çok basit bozdum senin baloncuğunu veya e, bir caminin önünden geçiyordu, kulak verdi. Hiç olmadı içinde iyi insanların davranışlarını, kendisine kötü kötülük yapan insanların davranışlarını karşılaştırdı. Bir defa Allah Azze ve Celle'nin ona iletimi başından beri açıktı. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a karşı hayalinde birlerini izole edip, balta girmemiş ormanlar içerisinde birlerin uyanmadan öylece uyuya kaldığını varsaymak sadece senin bir varsayımın. Bu ÖSYM e sınavına girip kitapçığı kontrol ettikten sonra tamam benim kitapçık iyi ama başkasına yanlış kitapçık gitmiş olabilir. Birlerine kitapçık erişmemiş olabilir. Birlerinin şıkları karışmış olabilir diye ben bu soruları cevaplamak istemiyorum demek gibi bir şey. Halbuki Sistemin tamamından sen sorumlu değilsin. Sistemin tamamı işlediği takdirde sorumluluk bana düşer yoksa düşmez gibi bir, bir hüküm de yok ayrıca. Dolayısıyla Hz. Musa dedi ki لَا <gülüyor> <gülüyor> Rabbim Yanlış yapmaz. وَلَا <gülüyor> يَنْسَى Rabbim kimseyi unutmaz. Merak etmeyin. Allah Azze ve Celle kimseyi ne ormanda unutur, ne bir hanede unutur, ne Chicago'da unutur. Ne Mekke'de unutur, ne Bursa'da ne de başka bir yerde unutur. Onu yaratmış, bütün sistemlerini yaşatan, kalbini her an attıran, dolaşımını sağlayan Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak dedi ki ben suyu dolaştırıp getirip size içiriyorum. هُوَ الَّذ۪ي يُر۪يكُمْ عَيَاتِهِ وَيُنَزِّلُوا لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ Gökten size suyu indiren de o, ayetleri size gösteren de o. Dolayısıyla manası şu, o içtiğin su var ya, onun sana erişimi nasıl onu ben sağlıyorum. Suyu getirip içiriyorsam ayetlerini rahat haydi gösteririm. Su fiziksel bir varlık, ağırlığı olan bir şey, taşıyorum getiriyorum. O balta girmemiş ormandaki adam suya kavuşuyorsa merak etme Allah'ın ayetine de kavuşuyor demektir. Dolayısıyla uyanmak zaruri. Cenab-ı Hakk uyandıracak. Kul elhamdülillahi seyurikum ayatihi fe ta'rifunaha. De ki Allah'a hamdolsun. Ayetlerini gösterecek, ayrıca tanımamızı sağlayacak. Seyurikum ayatihi fe ta'rifunaha. Ayetlerini size gösterecek ve tanıyacaksınız. Sonra ne dedi? Ve me rabbuka fi dallamin lil'abid. Senin Rabbin Kullarına zulmeden birisi değil, böyle biri olarak onu tasavvur edemezsin, düşünemezsin. Bu kadar seni esirgemişken, yaratmış hayat vermişken, yedirip içirirken onun zulmetmek için kullarına bahane aradığını, buna delilin yokken varsayımlar üzerinden gidiyorsan şeytan seni Rabbine karşı bir mecraya çekiyor demektir. Allah hakkındaki zannımızı iyi tutalım, hep onun bizim için iyi bir planı olduğunu Hatta kaçırdıklarımız, bazen böyle internette görüyorum, güzel şeyler onlar. Bir şey kaçtıysa elinden diyor, yaratıcının senin için daha iyi bir planı olduğunu düşün. Onu sana esirgemediği, vermediği, niye kötü seçeneğe yöneliyorsun ki? Niye yaratıcınla, var edenle olumsuz bir ilişki geliştirmeye girişiyorsun ki? Şöyle demek daha güzel, bu olmadı, muhtemelen daha iyi bir ihtimal benim için planlıyor olmalı. Bu Allah Azze ve Celle'nin kuluma bak, kuluma, Adem'e bak, Adem'in oğluna bak. Eline geçmedi, bütün duyguları şu anda aleyhte, içi isyan dolu bana karşı ama o aklederek beni hala iyi tanımaya, iyi bellemeye devam ediyor. Çünkü benim ona karşı iyiliklerimi göz ardı etmiyor. Onlara dayanarak bir tanesi kötü oldu diye, üçü beşi eksildi diye Hemen direksiyon kırıp sen de bana karşı kötüsün demiyor. İşte iyi kul modeli. Ana عِنْدَ ذَنِّ عَبْدِي bi Cenab-ı diyor ki bizim kulumuza karşı tavrımız onun bize olan zannı neyse odur. O bize karşı, bizi iyi belliyor ise Allah Azze ve Celle de kuluna karşı iyidir. Meğer ki hakikati göz göre göre reddetmesin. Yani içinde Cenab-ı Hakk'a karşı beliren sorumluluğu yok sayacak bir iyimserlik saflık olur. Cenab-ı Hakk'a, sahibe karşı sorumluluğu ki bu da bizim kalbimizde belirir. Bunu yok sayacak bir Allah Azze ve Celle hakkındaki iyimserlik saflık olur. Bir tarihte turizmde çalıştığımda turistin biri öyle demişti, biz onunla iyiz dedi. Nasıl iyisiniz dedim yani onunla, ona karşı sorumluluktan yerine gittim. Yok öyle bir şey yok. Bizim aramız iyi. Biraz konuşturunca şunu fark ettim. Kendisi ona karşı bir sorumluluk geliştirmemiş hayatında. Yani Allah Azze ve Celle'nin onun açısından hiçbir hududu yok. Kırmızı çizgi. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bana yasakladığı için geri durduğum bir şey. Ona karşı saygımın bir kereyi. Böyle bir şey yok. Bunlar. o bana sınır koymaz diyor zaten. O kadar iyi ki. O bana sınır koymaz, peki kıza o kızmaz, peki yani ona karşı gelsen ona karşı gelmek ne demek öyle bir şey yok ki zaten diyor. Yani onun bir sınırı olmadığı için ona karşı gelmek diye de bir şey yok. Biraz daha ileri götürünce aslında Cenab-ı Hakk'ı kendi zihninde köleleştirmiş, ne yapsa Cenab-ı Hakk'ı ona memnun tutuyor yani. Yanlış yaptığı zamandaki hayatta onlarca yanlış seçenek var. Hem yatayda kendi aramızdaki ilişkide birinin parasını çalabiliriz, birini haksız yere dövebiliriz. Hem de Cenab-ı Hak'ka karşı başta hak olarak, gerçek olarak görüp bellediğimiz, fark ettiğimiz hususları ikrar edip yaşamımızı buna göre uyarlamak zorundayız. Sahibin varlığını ve onun bize adaleti emretmesini, zulümden sakındırmasını, bizden belli bir ibadeti kendisine karşı duyduğumuz saygının bir geri olarak, yaşamamızı istemesini vesaire. Bunların hepsini din dediğimiz bütün boyutlarıyla hepsini çıkarmış hayatından. Cenab-ı Hakk'ı böyle saf, yaşlı, çok aklı bir şeye elmez her şeye güler. Bazı insanlar böyle burnadığı zaman gidip çocuklar tokat atıyorlar yine gülüyor. Hiçbir artık şansiyeti kalmamış. Kendi hududunu bile koruyamıyor. Yani sövsem bile, böyle de sordum. Yani kalksa biri sövse o kadar iyidir ki dedi. Yani kızmaz dedi. Çok sevgisi yüksek dedi. Bunu nerede yarattın sen? Kendi Tanrı'nı kendi hayalinde yaratmışsın. Uyanmalısın gerçekler böyle bir şey değil. Allah Azze ve Celle'nin en az kullar kadar, kulların şansiyeti kadar, onuru kadar, İki defa, en az oradan bir başlamalısın, kullara bak, hiçbiri kendi aleyhinde bir şey söyletmez. Saygınlığını korur, sözlerinin değerli bulunmasını, itibar görmesini ister. Allah ki bundan çok aşkın, وَلَهُ الْكِبْرِيَاُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Allah Azze ve Celle'nin kibriyası var, kimsenin Cenab-ı Hak'ka saygısızlık etmeye, yarattığı kulun onu tanımamaya, onun adına hiçbir hudut, sınır tanımaya, yanaşmamaya kalkışması, elbette ki cüretkarlıktır. Bu bu bir zan meselesi değil. Bu Cenabı Hakk'ı küçültmek, Cenabı Hakk'ı saygısız bir boyutta kendisini ise yüceltmek. Ben her istediğimi yaparım, o da bana bir şey diyemez. Benim babam bu kadar iyidir. İki tane çocuk düşünün. Bazen çocuklar konuşuyorlar. Biri diyor ki benim babam çok iyi. Ben ne yapsam hiçbir şey demez. Vallahi. Yani ben ona bağırıyorum, yeri geliyor parasını alıyorum falan, bu çok iyi baba mı oluyor bu kez şimdi? Hayır, bu saygısını ve o çocuğun da saygı duymadığı bir duruma kalmış. Cenab-ı Hak diyor ki, yoksa siz böyle mi zannediyorsunuz? اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا bihi min malin مَالٍ وَبَن۪ينَ Bizim onlara mal verirken, biz onlara çocuklar verirken, نُسَارِعُ لَهُمْ fil الْخَيْرَاتِ biz böyle onlar ne derse yapalım diye yarışıyor muyuz zannediyorlar. Ne isterlerse hemen onlara hazır etmek için emirlerinde ne zannediyorlar? Nuseyeu lehum fil hayrat böyle bir şey yok. Allah azze ve celle kullarına lütfen bir şeyler verir. Kulların akfederek Cenab-ı Hakk'ın kendilerine sunduğu bu lütfu şükürle karşılaması mantıksal bir ilişkidir ve zorunluluktur. Kulun Cenab-ı Hakk'a minnet hissi duyması, şükran duyması, sahip olduğu, var olduğu her şeyin ondan olduğu bilinciyle bütün yaşamını kendisine borçlu olduğunu bilmesi ve onunla ilişki başlatması. Biz buna hidayet diyoruz. Kulun böyle bir farkındalığa adım atıp yolu böyle yürümeye başlaması. Bu uyanmaktan sonra gelen hidayet. Hidayete adım atmak, orada Öyle bir robotik tereddüt var. Çok kişiler bunu geçmişte yaşadılar. İnsanların çoğu adım atmaktan geri durdu. Halid bin Velid'in babası için böyle söylenir. Akıllı bir adamdı. Bir gün müşriklere dedi ki, ya böyle biriniz sihirbaz diyorsunuz. Biriniz yalancı diyorsunuz. Biriniz kahin diyorsunuz. E, Araplar geliyorlar Mekke'ye. Bakıyorlar bu sihirmaz diyor, öteki kahin diyor, öteki hasta diyor, öteki mecnun diyor. Belki cinlere uğramış diyor. Bir insanda bunların hepsi olmaz ki. E ki biz ne diyelim o zaman? Sen bir görüş hele şununla. Görüştürdüler. Valid. Valid bin Mughira. Yanlış hatırlamadım size ismi. Düşündü, taşındı farkına vardı, anladığı ama müşriklerin yanına geldiğinde lafı evledik, evledik, sihirbaz deseniz sihirbaz değil dedi. Kâhin deseniz, kâhinleri biliriz, kahinde değil. Biz sihri biliriz, bu sihir yapmıyor. Şair, şair hiç değil, şiir mi duymadık. Sözünde öyle bir tat var ki. Ebu Cehil dedi ki ne yani çıkalım Araplara diyelim ki sözü çok mu tatlı diyelim yani. Yok tabi öyle değil ama ne desek ki yine en iyisi, yine en iyisi sihirbaz diyelim. Tamam söz birliği edelim, sihirbaz diyelim. Cenab-ı Hak bu hakikati gördüğü halde kamu karşısında, o günkü kamu ortam, sosyal ortam, müşriklerin kurduğu oligarşik yapı. Belli bir statikovo ve her durumu insanların şerefleriyle ilişkilendirmiş. Ya bizdensin ya da eğer farklı bir yol tuttuysa itibarın yerle bir olur. Gerekirse malına, ırzına da tahammüs ederiz. Böyle bir ortam orası. Onların yanına çıkınca böyle söyledi. Cenab-ı Hak onun bu yaşadıklarını ذَرْن۪ي وَمَنْ خَلَقْتُ وَح۪يدًا Şu tek başına yarattığım... Bunu bana bırak. Çünkü Allah hepimizi tek başına yarattığını iddia ediyor. Daha annelerle, babalarla, etrafla, insanlarla buluşup hiç insana karışmadan, arkadaş, yar, dost edinmeden onunla beraberdik baş başa. Bizi ölü formunda yarattığından beri, önce ölü formunda yarattı, sonra canlılık verdi. Bugün bir tane böyle balık gördüm dondurmuşlar. Bilmem ne kadar zaman donuk halde kalmış. Sonra ısıttılar hayvanı, hafif böyle kıvamına gelince bir çırpınmaya başladı. Gözle görünce çabuk sıradanlaştırıyoruz. Yani aynı olayı bir insanda gösterseler ona da hemen. Ya demek oluyorlar. Hangi yöntemle dondurmuşlar? Hemen yöntemini soruyoruz. Yani en müşriklerin vaktiyle olmaz kardeşim, evet. Öl, ölen adam geri gelir mi dedikleri şeyleri ama bir şekilde, bir anda gördüğünüzde, işte o aynı şekilde olacak. Fandur ile اَثَارِ rahmetillahi اللّٰهِ كَيْفَ يُحْهِ الْأَرْضَ بَعْدَ Bak, kıştan sonra nasıl yeryüzünü canlandırıyoruz. İşte aynı ölü ölüleri canlandıracağız diyor Cenab-ı Hak. Aynı şey, hiç farkı yok. Canlılıksa ölünden sonra gelen canlılık, balıkta olan, İnsanda da oluyor. Ne diyorduk? ذَرْنِي وَمَنْ Vahide, Tek başına yarattığım, şunu bana bırak. وَمَهَّدْتُ لَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَن۪ينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْه۪يدًا ثُمَّ يَطْمَعُوا اَنْ Azid. Mal verdim, çoluk çocuk verdim, servet verdim, ortam verdim, benden daha fazlasını istiyor. Kella innehu kana liayatina anida o bizim ayetlerimize karşı inatçı davrandı biz gösterdik fark ettirdik fark etmesini sağladık inat etti innehu fakkara ve qaddar düşündü tasındı innehu <gülüyor> fakkara ve qaddar fekutile keyfe qaddar nasıl bir nasıl takdir etti nasıl sonuca bağladı İnnehu fakr ve qaddar, va -quti qader, thumma nadar, thumma wa f qutil kif qaddar, thumma nazar, thumma abes ve bbeser, thumma adber ve istekber, f qal in haza illa sihun in illa. Düşündü, taşındı, yüzünü ekşitti, arkasını döndü, sırttı ve dedi ki bu ancak bir sihirdir. Beşer sözü bu. Sa'uslihi sakar biz onu ateşe atacağız." diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu uyanış sonrası farkındalığı ikrar edip dışa vurmak çok önemli bir aşama. Çünkü dışa vurma aşamasına gelince insanlar kala kaldılar. Hazreti Nuh Aleyhisselam gözlerinde okudu, dedi ki ya niye harekete geçmiyorsunuz, neyiniz var sizin? Ma lakum la tercûna lillahi ve kâra. Ni'im ma sizinn. Niçin Allah'a saygı duymuyorsunuz? Ma lakum la tercûna lillahi ve kâra. Bu ses Hz. Nuh Aleyhisselam'dan ki insanlığın ikinci atası. Yani insanlık Hz. Nuh'tan sonra sadece Hz. Nuh'un zürriyetinden geldi. Ve cehalle zürriyetu humul bâkîn. Diğerlerini Cenab-ı Hak hep akim bıraktı, köreltti. رَبِّ لَا تَذَرْعَ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دَيَّارًا Yeryüzünde bir tane kafir bırakma dedi Cenab-ı Hak. Bütün hepsi yok edildi. Sadece Hz. Nuh Aleyhisselam'ın zürriyeti kaldı. Dolayısıyla insanlığın ikinci atası. İnsanlara söylediği şey böyleydi. Helak öncesi. مَا <gülüyor> neyiniz نَيْنِزْ لَا تَرْجُونَ ve qara Niçin Allah'a saygı duymuyorsunuz? Bu adımı atabilmek, Cenab-ı Hakk'a saygı duyabilmek, o amdesti almaya karar vermek, o namaz için huzura gelmek, ben geldim diyebilmek, Cenab-ı Hakk'a saygı duymak. O Allah Azze ve Celle'nin yapma dediği şeyi, hiçbir başka sebep yokken, sırf Allah istemediği için geri durabilmek. Sana saygı gösteriyorum, sana saygı duyuyorum. O yemeğin ardında bıraktığımız Cenab-ı Hakk'ın اِنَّهُ لَا يُحِبُّ O müsrifleri sevmez dediği kulu وَشْرَبُوا ve تُسْرِفُوا يِينَ için ama israf etmeyin dediği O artığı canımız istemese de o esnada onun hatırına yemek Demin iştahım için yiyordum, şimdi Allah için yiyorum diyebilmek Allah'a saygı duyabilmek. Onun fermanının, hükümlerinin bizde karşılık bulması demek olur. Yani vaktiyle böyle ayetleri vücutlarına yazanlar varmış. Bir merak yani bundan ne umuyorsa. Hatta şunu hatırlıyorum. Saddam'da bir merak gelişmişti. Her gün kendisinden kan aldırıyor. O kanla da Hattat'a Kur'an yazdırıyordu. Ve bunu tamamlatmış böyle bir Kur'an, o Hattat... Hatta bir raporajı vardı. Bundan ne umuyorsa, bunların bir kıymeti yok. Ama istiyorsak ki ayet gerçekten bize nüfuz etsin, işlesin, içimize damar damar dolsun istiyorsak, bu ayetin gereğini vücuda yansıtmakla olur. Yani Allah Azze ve Celle, اِرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ dediğinde, rükû edenlerle birlikte rükû edin. Eğer resme girebiliyorsan, Rükü edenler, bir sabah vakti camide rükü halindeyken, fotoğraf çekildiğinde, sen de oradaysan işte ayet artık pratikte senin bedeninde tecelli etti demek. Sen ayet oldun gibi. Ayetin karşılığı buydu, yoksa satırda kelimeler, hatta çizgilerden ibaret, sözde seslerden ibaret ama bahsettiği anlam Sende karşılık buldu, dolayısıyla özünü sende oluşturdu. Bu muazzam bir şey. O kalan şeyi yiyebilmek, bunu Allah Azze ve Celle için yemek, bu ayetin bizde karşılık bulması demek. Ayetin bize nüfuz etmesi, bedenimize, içimize dolması demek. Cenab-ı Hakk'ın müşrifleri sevmediğini duyunca, onun sevmediklerinden olmaktan korkmak, bütün mesele bu, irademiz ve irademizin artık duyguya dönüşmesi. Çünkü bir şeyi fark etmek ayrı bir şeydir. Fark ettiğimiz şeyi iradeye dönüştürüp ki hidayet, adım atmak ondan ayrı bir şey. Sonra bu adım attığımız yolculukta, hidayet yolunda ilerlerken artık duygularımızın doğrularımızla eşleşmeye başlaması, yani dün Artık içki içemem diye korkuyordun, korku buydu. Şimdi hidayet sonrası yolculukta artık şu günahı işlersem diye endişe ediyorsun. Korkular yer değiştirmiş. Korkuların da artık doğrularımıza, doğrularımızın emrine girdiği bir yolculuk bu. Dün sigarasız bir gün düşünemezken, sigara içmekten vazgeçersem, korkarsam diye, bölüp korkum varken kaybedersem diye, Üstüne üç yıl, beş yıl içmemişken artık bir gün başlarsam diye korkmak gibi bir şey. Bakın korku dün doğruların önünde bir bariyerken bugün yanlışların önüne bir bariyer olarak kondu. Dolayısıyla bazı insanlar duygularını esas alıp doğrularını harcıyor. Bu doğru bir şey değil. Bu insanın hayvanlaşması gibi bir şey. Çünkü insan akleden bir varlık. Akleden varlık doğruları üzere yürüyebilmeli. Doğruları fark etmek büyük bir değer. En temel doğru, hakikat Allah'ın yani yaratıcının varlığı. Diğerleri ise duygularını esas aldığı için doğrularını harcıyor. Ama tersi bir düzleme girdiğimizde, hidayete adım attığımızda bu kez yol kolaylaşır. Cenab-ı Hak diyor ki وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْهِمُ ve zeyinhe fi kulub habb bileykom imana ve zeyinhe fi kulubikum Allah imanı size sevdirdi ve onu kalbinizde süsledi işte dışarıda duranların yani iman dairesi hidayet dairesi amel adım atmanın henüz gerisinde duranların bilmediği şey şu Dışarıdan bakınca, mümince bir hayat zor görünüyor. Bakıyor mümine, kadınlara bakıyor, mümin erkeklere bakıyor. Hayatları belli bir sınırların içerisinde, orası böyle renksiz, tatsız, tutsuz bir hayat gibi geliyor. Yani girsen de yapamam diyor, hiç boşuna da girmeyin bari. Belki ileride hani biraz yaşlanırsam diye çoğu insan bu düşüncelerde evriliyor bunun içine girince zevkli olabileceğini, başka bir renkler dünyasının açılabileceğini, bugün tam da yokluğunu ve eksikliğini yaşadığı ümide tutunacağını ve gerçekten de mutluluğa ayrı bir kapı açılacağını hesap etmek istemiyor yahut şeytan bunları görmesini istemiyor. Bu neye benzer biliyor musunuz? Denizin kıyısında duruyor, hafif ayağını sokuyor soğuk. Ben girersem müşürüm ben, böyle çok insan görürsünüz, uzakta duruyor. Birileri sudan ona böyle su çırpıtır ama cesaretini toplar, biraz mantıklı düşünür, bakar bu kadar insan var suyun içinde. Bana soğuk geldiği kadar soğuk olsa bunların girer girmez, atlayıp bu tarafa gelmesi lazım. Ha girmiş adam bir de yayılmış, selesel böyle o oh. demek ki öyle bir şey olmuyor, bu aklettiğimiz süreç. O zaman ben de atlayayım, ben de gireyim bu suya deyip o ilk anda duygularıyla ters, duygular ters ama akıl diyor ki yani akletmesi kalbi ona diyor ki bir önceki deneyiminde iyi bir şey olmuştu, şimdi de gözüken bir sürü insan yüzüyor, o da işte bir şey olmaz. Atlıyor, daha atlamasıyla birlikte sudan çıktığında dünya varmış diyor. Şimdi hidayette adım atmak ama nasıl? O anda bütün duygular karşı istikamette olacak, bütün duygular karşı istikamette olacak. Bunu eğer mesela sabah namazına gitmiyorsanız, sabah namazına gitmek üzere yarın sabah deneyimleyebilirsiniz. Daha akşamdan saati kurarken duygular böyle ayak sürecekler. Bu gece zaten geç kaldın. Hem zaten sohbete gittin ya, o onu kapatır, yarın gece yaparsın. Zaten bu gece geç oldu, bayağı da yorgunsun. Ertesi işlerim var, ondan sonra ben benim bildiklerimden söylüyorum tabi, herkese uygun bir şeyler fısıldıyorlardır, ondan sonra hem hava soğuk, bak biraz nezlesin bu artabilir hastalıkta bir mazerettir sonuçta. Ya zaten ayda yılda bir tane yapacağız, bütün de mazeretler bugüne toplanmış gibidir diyecekken demeyip haklı haklı, evet neyse bugün kurmayalım, yarın gideriz diye başka bahara bıraktığımız, Hangi amel noktasında kötü alışkanlığı bırakmak, yanlış davranışı bırakmak ve hangi iyi davranışı adım atmak noktasında bir kritik eşikteysek duygularımızın karşı cephede bizim aklederek de doğrusunu bildiğiniz bir yerde. Evet içimiz o anda böyle. Tam böyle bir anda Hazreti Nuh Aleyhisselam bunlara böyle seslendi. Neyiniz var sizin? Ya konuşuyoruz, bitiyorsunuz karşında. Yani putlarınız bir işe yaramaz. Hayatınız geçici. Sizden öncekiler, sizden alasını yaşayanlar hayattan bir şey görmemişler. En alası yani, en itinalı olanlar hayatlarında, her gün gece günden kaçta kalkıp spor yapan. Böyle insanlar var biliyorsunuz. Geçen gün bir tarafını düştü kırdı. Bilen bilir. Gece bilmem kaçta illa ki o kalkar sporunu yapar, sonra havuz, havuzuna girer, bundan hepsi özel. Sabahı şöyle, benim kalkmadığım vakitlerde suya giriyor adam. Yani ben o, o vakitte kalkıp suya dokunmamıyorum, alemlerin Rabbinin hatırına. Bir başkası bunu sağlıklı kalabilmek, daha uzun yaşayabilmek, bu kadar servetin hakkını verebilmek için yapıyor. Ve çok genç yaşta sevdiklerini kaybedebiliyor. Şimdi bu süreçte bunların hepsi bizim için bir ibret. Allah Azze ve Celle hayatı dekore ederken birimizi diğerinin sınavında hem arada sınavımıza girip çıkan bir faktör hem de onların sınavları üzerinden bize ibret yani biz bir çevrim kapatıyoruz. Bir tecrübe yani eskiler tecrübe diyorlardı. Bir başkasına bu. Hop ibrete dönüyor. Bak sen de yaparsan şöyle olur diye. Birbirimizin hayatlarını okuyarak hayatın içerisinde adım atabilmek için enerjimizi toplamalıyız. Daha fazla gecikemeyiz. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ Allah diyor ki vakti gelmedi mi? Şu iman eden yüreklerin... Adım atmak için, Cenab-ı Hakk'ın indirdiklerine boyun eğmek için, inen Hakk'a sahiplenmek için hala vakit gelmedi mi? وَلَا يَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ min قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Sakın şu kendilerine kitap verilenler gibi olmayın. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ Süreyi uzattılar, ötelediler, ötelediler, geciktirdiler, ötelediler. Bu arada ne oluyor? فَقَسَتْ قُلُوبُهُ Kalpler katılaşıyor. Biz her geçen gün yapmaktan daha uzak kalıyoruz. Bu sene çocuğu gidi götürdün suya girmedi. Aa soğuk ben giremem dedi. Seneye seneye baba biliyor ki bu artık hiç giremez. Yani artık gitgide bu psikolojik bariyer iyice gitgide kalınlaşıyor, bu yapamaz. Dolayısıyla ilk baştan bazı babalar şöyle tutar atar suyun içerisine. Atar ki ha bir dene, görsün bu bir şey olmadığını, ah, Serinlerin Bak bir daha geldiğimizde ne yapacaksın? Kendin atlayacaksın. Tamam baba ya su ne gibi atlarım. Ama bir sonraki gelişte yine aynı bariyerle karşılaşıyor. Nasıl atlayacak bunu? Aklederek, bu sabah namaza gittin dönüşte Cenab-ı Hak sana öyle bir mutluluk verdi ki, doğru bir şey yaptın. Uykunu bölüp alemlerin Rabbi adına huzura çıkıp, ben seni seviyorum, senin hatırıma uykundan ayrılıp huzuruna geldim. Aradaki bu ilişkiyi başlatmak ve Cenab-ı Hak ile konuşmak, sahip Mevla, Arapçası Mevla sahip demek, beni duyuyorsun, beni duyduğunu biliyorum. İçimdeki düşünce sistemlerini yarattığını ve ne düşündüğümü de bildiğini biliyorum. Çok yakınız. Bunun farkındayım. Bu ilişkiyi kulun Allah Azze ve Celle ile başlatması ve Cenab-ı Hak ile konuşmaya başlaması. Kaç kere yaptık. Biz buna dua diyoruz. Kulun Cenab-ı Hakk'a ihtiyaçlarını sunduğu, kendisini anlattığı, bazen kendisinden şikayet ettiği Hazreti Peygamber bu me'lekum sorusunun karşılığında çok duygular var. Başta üç engeçlik, iki tembellik, üç istikbar, büyüklenme. Bir önceki dersimizde konusu oldu. Kişinin karizmayı çizdirmekten korkması. Şimdi ben dönersem bir sürü etrafımdaki arkadaşlarım çevrem bana ne derler, ne söylerler, ne yaparlar insanın çevreyi hesap ederek yanlışta kalmaya zorlanması. En çok da etkili olan faktörlerden bir tanesi gurur dediğimiz bu hal. مَا لَكُمْ Neyiniz var sizin? Bunların hepsi karşımızda tek tek duvar olsa, her biri ayrı duvara dönüşse aklederek adım atabilmeliyiz. Bizdeki bu akletme nimeti yani doğrunun, doğruluğunun farkına varınca duygularımızla zıtlaşsa bile adım atabilmek. Cenab-ı Hakk'ın bize farkındalığımızı yaşatıp adım attırdığı süreçte devamını getirebilmek, hidayete sahiplenmek demek. Melekum la tercunu lillahi ve qara. Neğiniz var? Niçin Cenab-ı Hak'ka saygı duymuyorsunuz? İnsanlar niçin Allah'a saygı duymaz? Cenab-ı Hak diyor ki: Em tes'aluhum harcen Yoksa sen onlardan çok para mı istiyorsun? Sahara cu rabbika Senin Rabbinin sana vereceği daha hayırlıdır. Bunlar bir kısmı ironik sorular. Em tes'aluhum ajran fehum mim magramin muthkalun. Sen onlardan çok para istiyorsun da parayı denkleştiremedikleri için ağır geldiğinden mi yoksa adım atmıyorlar? Ya yani ortada başka bir sebep yok. Sebepleri biliyoruz. Hevalarımız, arzularımız, duygularımız. اَفَسِحْرُنْ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ Bu bir büyüğü mü? Yoksa siz görmüyor musunuz? Gidişatı görmüyor musunuz? Neden adım atmazsınız? Niçin önünüzde duran davete icabet etmezsiniz? Sahibin bizi çağırdığı şeylere. İnanıyorum ki hepimizin içinde sırada hazırda bekleyen Cenab-ı Hakk'ın çağrısı var. Kimi henüz namaza başlamamıştır. Namazı başlamak gündemindedir, yer yer zihnine gelip gelip gider. Kimi bir yanlış davranıştan her defasında artık yapmamalısın bunu diye ondan vazgeçmek hususunda ilahi bir çağrıyı hep sezmektedir. Ama her defasında yapmakta ve kendisini kınamaya devam etmektedir. Kimi uzaktan uzağa duyduğu, yer yer namazlarında da okuduğu, ama bunu bir doğrudan okumak lazım. Şöyle bir niyet ediyorum, bundan geçiyor. Bir açıp okuyacağım elbette. O kadar kitap okuduk ki, şunu okuduk, bunu okuduk, şunu falanca... Alemlerin Rabbi Allah'tan olduğu iddiasıyla önümde duran bir kitabı. Okumadan gidersem olmaz. İlla okuyacağım ama dur hele var diye herkesin ajandasında sırada bekleyen bir şey vardır. Ve adımımız da, itibarımız da Allah katında Derecemiz de, düzeyimiz de tam oradadır. Oradan bir adım daha ileri attığımızda biraz daha Allah katında irtifa kazanacağız. Cenab-ı Hak adına, ona duyduğumuz saygıyla. Attığımız her adım bizim varlığımızın kıymetiyle yer. Geri kimimiz ileri doğru adımlar atıyoruz, gün geçtikçe ilerliyoruz, gelişiyoruz. Kimimiz de gün geçtikçe mevzi kaybediyoruz, kaybediyoruz. Allah azze ve celle dedi ki: Emlehum ilahun gayrulllah. Yoksa onların Allah'tan gayrı bir ilahım var? Bu yüzden mi bana karşı tepkileri böyle adım atmamak yönünde? Emlehum ilahun gayrulllah. Ve enharau kisfen minas sema'i saakitan. Bununla bitireyim. Ve enharau görseler ki kisfen bir kisf Kisv demek, bu parça, gökte böyle kaya parçaları var. مِنَ السَّمَاءِ GÖKTEN Bunlar bazen 100 metre, 200 metre, daha büyükleri de var. Küçükleri de var, küçükleri sürekli giriyor. Ama büyükleri böyle parça gibi olanlar, 100-150 metre. سَاقِفًا Görseler ki, bir kis gökten düşüyor. <gülüyor> Cenab-ı <cerneler> Hak diyor ki Allah Azze ve Celle اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا Buna bir çare mi düşünecekler? اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَك۪يدُونَ La يُغن۪ي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Bu gerçekleştiği gün... فَذَرْهُمْ hatta يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يه۪ يُسْعَقُونَ o baygın düşecekleri güne kadar bırak onları oyalana dursunlar. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ O gün yani o kisfin düşeceği gün onların keydi, planı bir şeye yaramayacak. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ Şimdi bu uzay şeyinde en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de bu. Yeryüzüne bunlar city killer diyorlar. Yani şehir katlediciler. Bakıyorlar. 100-150 metre büyüklüğünde bir şey olursa bir kaya parçası bir şehri yok edebiliyor. Bildiğin koca büyüklükte bir şehri yok ediyor. Ve bunlardan sürekli gelme ihtimali üzerimize olanlar var. Biz de planlıyoruz ki ülkeler buna Sermaye koyuyorlar, büyük bütçeler koyuyorlar ki acaba gökyüzünde bunu dünyaya gelmeden halledebilir miyiz? Şöyle ufak bir açı verip istikametini kaydırmak en akıllıcası. Öyle yok etme şansımız yok ama öyle bir yani momentum gönder riski üzerine bu o bununla bir açı alır, yeryüzüne gelmektense gider. Belli ki bunu belli bir noktaya kadar getirecekler ama Allah Azze ve Celle diyor ki Yomalayun ya'nhum kaydihim shay'a. O gün okuracakları plan bir şeye yaramaz. Allah azze ve celle isterse yere yutturur, isterse gökteki taşlarla, isterse hiç taş indirmeden başına kalbini durdurur, oracıkta kalıverirsin. İnsanlar hiçbir şey yapamaz. Eğer adım atmamanın velekum bu soruyu biz kendinize neyim var benim niçin adım atmıyorum, niçin gün be gün doğrular istikametinde aklettiğim, kalbimde duyduğum sesleri netleştirmek, sahiplenmek ve onu buyruk sahibi Allah Azze ve Celle'nin yolunda somutlaştırabilmek için israf etmeyerek, her buyruğun hayatta karşılığını yaşanma aksettirerek. Eğer bundan bunu gerçekleştirmez isek, Yaşamın bizi ilk konuştuğumuz derslerden hatırlayın, vaktin bıçak gibi keseceği ana gepeyiz Evet, ben burada e, noktalıyorum sözlerimi. Birazcık vakit kaldı. Belki sizlerden soru olursa soru alabilirim, yoksa da kapatabilirim. Buyurun efendim. Allah'tan var hocam. Ne etti? Kainatı inatı var etti. Evet. Bütün varlık ve inni şeyin illâ bihamdihi. Bütün varlık Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. Diyor Allah azze ve celle. Burada irade sahibi olmayan bütün varlıkların Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmesi e, dikte edilmiş bir şey. Yani Göklere ve yere Cenab-ı Hakk'ın i'tiyâ, tavv'an, evk'r'â, ister gönüllü, ister gönülsüz gelin demesindeki gibi. Gelecekler, zaruri başka şansı yok. Yani asi olmak mümkün değil, irade yok. Ama bizim konuştuğumuz irade sahibi insanın tesbih edip yani var eden Allah'ı hamd ile tesbih edip, yüceltip, yüceltmemekle ona hayatında yer verip ki saygın bir yer, buyruk sahibi olarak yer verip vermemek hususunda irade sahibiyken çok değerli bu. Yani evrende bir biz böyleyiz cinleri saymazsak. Dolayısıyla da eşyanın tespih ediyor olması bizim hücrelerimizin tespih ediyor olmasının bize bir yararı yok. Bizim kendi irade sahibi olarak varlığımız bu sisteme oturmuş bunu kullanan hatta yeri kullanan her türlü nimeti tüketen bizlerin irade sahibiyken bu kainatta bahsettiğiniz orkestraya uyum sağlamamız lazım. Hepsi tesbih ediyor doğru ama ortada bir cozurtu çıkaran bir parazit varlık var. Buna karşı yolu yürüyen o da insan oluyor. Ama biz de namaza durduğumuzda tıpkı kainatın kendi akışına bazen şöyle tesbih ediyorum. Bir gün böyle Kabe'ye yukarıdan bakıyordum insanlar dönüyorlar. Allah Azze ve Celle'nin adını iade ederek, ibadet olsun diye Beyt-i etrafını bir an içimden geçti ki sanki e, gezegenlerin ve kainattaki bütün dönüşlü sistemlerin e, bir parçası haline geliyorlar gibi. Sanki onunla senkronize oluyorlar. Şimdi biz şeye durduğumuzda da öyledir. Buradan namaza durduğumuzda da tuttuğumuz saf aslında Kabe'nin etrafında bütün coğrafyalardaki saffı düşünürseniz o da böyle halkalar halindedir ve vakit dediğimiz ezan yeryüzünü dalga dalga sarar. Yani Erzurum'da okunan ezan sanki Erzurum'dan sonra Erzincan'a kaçar. Sonra diğerine böyle bütün her tarafı saran müminlerin hep o an geldiğinde aynı harekete girdiği bu kainatla bütün varlık sistemiyle senkronize olmak gibi bir şeydir. Bunun sağladığı mutluluk Duygular, Allah Azze ve Celle'nin e, lütfettiği şeyler ancak yaşayan bilir. Bunun dışında kalmanın nasıl bir karanlık, nasıl bir çaresizlik, nasıl bir اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ lem <gülüyor> يَكَدْ يَرَاهَا Cenab-ı Hak kafirleri elini uzattığında, elini dahi göremeyecek adamın içinde bulunduğu zifri karanlığa benzetiyor. Bu kadar geleceğe dair belirsiz, bu kadar... Her şey buradan ibaret sanan ve korku dolu bir haleti ruhiye. ileriye doğru adım atamamış bir adıma da bir ipe de bağlanamamış. Aklederek tutunması gereken ipi bıraktığı için boşlukta savruluyor. Dolayısıyla biz tesbih ile kinamızımız bir tesbih, orucumuz bir tesbih. Şuurumuz, farkındalığımız, Cenab-ı Hakk'a tefekkürümüz. Bunlar bizi eşya ile... Bizim yapı taşlarımız olan atomlarla bile senkronize hale getirir. Tersini yaptığımızda da neredeyse içinde bulunduğumuz bu sistemle bile zıtlaşırız Onlar bize karşı o kadar öfke biriktirirler ki Allah'ın huzuruna çıktığımızda تَشَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَةُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ مَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O gün elleri, ayakları, dilleri, derileri kendi aleyhlerinde şehadet eder. قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ Dediler ki derilerine, siz bizim aleyhimize niye şahitlik ediyorsunuz ya? Siz biz bir zannediyorduk. Dediler ki, اَنْتَقَنَ Allahu الَّذ۪ي اَنْتَقَقُ لَّا şey Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Bizim yapacak bir şeyimiz yok, onun emrindeyiz. Buyurun efendim. اَنْتَقَنَ <gülüyor> Hı hı, hı hı. ayetlere bakarak Allah felazet, ya e vesaire, Bir kişi öyle birleşer ki ona ağır gelir, hı hı. Hı hı. Ya Bunun tersi tam tersini belirten hı hı. nasıl anlamamız lazım ya da bizim irademizin nedir konusunda? Hı hı. Allah azze ve celle kimlere hidayet ettiğini Kur'an'da açıklarken hep kulların davranışları üzerinden ifade ediyor. İşte böylelerini Allah hidayet eder. Şöyle yapana Cenab-ı Hak hidayet eder. Böyle yapana hidayet eder. Ama şunlara hidayet etmez. La yehdi'l kavme'z zalimin. Zalimlere hidayet etmez. Fasıklara hidayet etmez. La yahdi men huwa musrifun murtab. Allah'ın ona yaşattığı farkındalıkları israf eden, harcayan, kuşku üzere yaşamayı alışkanlık haline getirmiş Kimselere hidayet etmez. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın hidayet etmesi kulun verdiği tepki üzerine kuruludur. Bunlar ayetlerde açık. Kul nasıl bir tepki veriyor ise Cenab-ı Hak da ona hidayet eder. Kapanıyorsa, hayır diyorsa, sırtını dönüyorsa Allah Azze ve Celle bunları dalalete sürükler. فَلَمَّا زَاهُ اَزَاغَ kulubam. Onlar eğriltince Allah da kalplerini eğriltti buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla kişinin tepkiyi olumsuz kıldığı andan sonra, ki tehlike şu, siz tepkinizi olumsuz kıldınız ve gecikiyorsunuz. Tepkinizi değiştirmediniz, geciktiniz, geciktiniz. Cenab-ı Hakk'ın çağrısı burada duruyor, sizi çağırıyor, çağırıyor, çağırıyor. Bu çağrı sınırsız değil, nereye kadar? Tepkinin sonsuz olduğunun ortaya çıktığı ana kadar. Yani tepkinin kararlı ve sabit olduğu, sayısavcılar bilinler, biz grafik çıktı çizdiğiniz zaman artık sistem kararlı bir tepki sunuyorsa böyle yatayda bir çizgidir. Zaman eksenine paralel bir şekilde değişmez. Şimdi eğer kişinin tepkisi artık zamanla değişmiyor. Yaşatılan onca tecrübelerle değişmiyor. Yaşatılan onca ibretlerle değişmiyor. Acı tatlı yaşatılan nice şeylerle değişmiyor. Bu 360 derece bir yoklamadır Cenab-ı Hak, yoklar kulunu ve sonrasında onun artık daha ne yaşatılırsa yaşatılsın, daha ne kadar zaman verilirse verilsin, artık hiç değişmeyeceği ortaya çıktığında çağrı geri çekilir. Ve artık bundan sonra bu kimsenin kalbi katılaştırılır, gözü üzerine perde çekilir, bu artık hakkı görmez ondan sonra. Görmesi de gerekmez çünkü hakkı görüp de yararlanacak bir kişi olmadığını ispat etti. Cenab-ı Hak önceki derslerde de konuştuk. Böyle kimseler için merak etmeyin geri döndürsek de binlerce yaşatsak da değişmezler. Bizim bir adam hakkında bundan adam olmaz dediğimiz zaman öyle bir öğretmen gibi üç beş soruyla yapmıyoruz biz bunu. Allah kulunun yaratıcısı onu dediğim gibi 360 derece dedim yani bütün çepeçevre her bakımdan onu varsa bir hayır ortaya çıksın diye Cenab-ı Hak yoklar. Ve Allahu fihim hayran la Onda bir bir tarafında şöyle bir hayır var. Şuradan yanaşsak bu hakikate ram olur ise Cenab-ı Hak orayı da ona kullanır. Kesinlikle Allah kuluna karşı iyi olandır. Şöyle bir konuşma dinlese, şöyle bir ibretle karşılaşsa Şöyle bir acı yaşasa düzelecekse o onu da yaşar ki düzelsin. Çünkü Cenab-ı Hak düzenmesi adım atması için kulunu bütün olanaklı olanakları, bütün imkanları onun aleyhinde kullanır. Eskiler buna hüccetin aleyhinde ikame edilmesi derlerdi. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığında bana şöyle bir şey yaşasaydın, yaşasaydın ben de adam olurmuşum. Bak başkasına yapmışsın bana yapmazsın dememek üzere. Cenab-ı Hak tam tersini söyler. أَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَدَكَّرُوا ف۪يهِ مَنْ تَدَكَّرًا Öğüt alacak kimsenin, öğüt alacağı bir ömürü size yaşatmadık mı der. Her kişinin buna cevabı evet yaşattın, öğüdü biz almadık. En sonunda itiraf ederler. فَاَعْتَرَفُوا biden behim. Biz almadık, özellikle almadık, öğüdü bile bile almadık. Muhtemelen şöyle düşünecekler, geri döndürse de almayacağız belli. Diyeceksiniz ki nasıl olur cehennemden çıkıp buraya gelip nasıl insan öğüt almaz? Şöyle düşünün bu ortamın öyle bir izolasyonu var ki cehennemden buraya adam getirildiğinde şöyle bir an bir sabah uyandırıldı. Uf, ne uzun bir rüya gördüm ya neydi o öyle ya? Hanım gel hele ya vallahi ben ölmüşüm. Ondan sonra bir de cezam cehennem çıktı var ya ateşlere bir girdi. Anallah ne yandım ne yandım. Neyse ya Allah Allah. Ya uyandım da uykuymuş dedim ya. Neyse. Ben sabah bundan sonra düzeleyim mi? Ne düzeleyim düzeleyim. Ne kadar süre böyle bir kabusun. Öğüt almayacak bir kimsedeki etkisi. Yani belki öğlene kadar bile sürmüyor. Deprem olduğu sabah cami sabah namazına camiye gittim içeri giremedim. Şaşırdım ama sonra anladım. Daha herkes meydanda dışarıdayız yani. Sokakta ne yapalım camiye gireceğiz. Girdik. Ama bu korkunun bizi süreklediği bir süreç. Önceki dersimizde buraya kadar getirmiştik, ondan sonrasını getirememiştik. Yani baskının bizi, baskının bizi şekillendirdiği hali Cenab-ı Hak e, muteber saymıyor. Ne yapıyor böyle bir durumda? Baskıyı kaldırıyor, kolay. Baskıyı kaldırıyor. O zaman neyle baş başa kalıyorsunuz? Ya iradenizle doğruya sahip çıkacaksınız ya da Baskı kalktığı için bir başka baskının etkisine o hangisi? Duyguların. Duygular dediğin şehvet var, öfke var, gazap var, hırs var, arzu var. Çok çeşitli parazit duygular var. Eğer bir insan özgürlüğüne irade özgürlüktür. Sahip çıkıp kendince davranmaya adım atmaz ise her zaman köledir. Ya sopayı gösteren adamın köledir, bir otoritenin kölesidir, bir patronun kölesidir hut kendi duygularının esaneti içerisindedir, üşengeçliğinin, tembelliğinin kölesidir. Ama ben olabilmek, hakikaten varlığını hissedebilmek o doğru, fark ettiği doğrular uğrunda bütün bu zincirleri kırabilmekle işte yani. Bunu kırabilmek hidayettir. Cena, kişinin buna adım atmak istemesi, Cenab o an itibariyle Cenab-ı Hakk'ın ona kolaylaştırıp önünü açması demektir. Demin ayet okuduk, manasını vermeyi unuttuk. Bir süre sonra bu duygular hep böyle aksi olumsuz rüzgarla olarak kalmaz. Allah Azze ve Celle tersine çevirir. Kalbimize ilk baştan çok zor gözüken mümince bir yaşam zamanla kolaylaşır ve güzelleşir. Habbaba ileykumul imana Size imanın sevimli kıldı diyor Cenab-ı Hak. وَزَيَّنَهُ <gülüyor> ف۪ي Ve onu sizin kalbinizde bezedi. Halbuki dün şeytan günahları beziyordu. Aa ne kadar güzel, şu günahı yapsam mı? Çok harika görünüyor. Bu sefer de şu türlüsünü yapayım. Bak bu sefer de şöylesi, böylesini yapayım. Bu kez bu toplantı kaçmaz, harika bir eğlence var gözüküyor. Dün buna gebeyken ve habire bunun peşinde biri diğeri, biri diğeri yenilenip koştururken bu kez Cenab-ı Hak uğrunda adım atınca doğruları esas alıp Cenab-ı Hak bizi olumsuz duyguların etkisinden tek tek kurtarır. Arkadaşlar öyle olmasaydı mümince yaşayanlar bunu ileri götüremezlerdi. Şu kıyıdan baktığınızda 200 metre ileride yüzen adamı görüyorsunuz. Eğer yüzülemiyor, suya girilenmiyor bile olsaydı o adamın ne işi var orada? 10 metre ilerideki var, 20 metre ilerdeki var, 30 metre ilerdeki var. Evet birileri sabah namazına gidiyor, birileri merak edip Arapçasından öğrenip Kur'an'ı Okuyor. Boris bu bir Fransız, ömrünün li küsürlü yaşlarında karar verip mealler artık kesmeyince o da şöyle anlatıyor deneyimini, diyor ki işte et parçası, kan pıhtısı, hangi kelime bu ya demiş cenab bak buna, hangisine böyle bir şey söylüyor, ben şu Arapçasına bakayım, orada bakıyor alaq. alak ne demek? Ona soruyor, buna soruyor. Kimse etmek diye bir şey söylüyor. Bu kelimenin manası ne? Ha bu ayetlerde biz buna kan pıhtısı falan deriz ama e, orijinalde manasını. Diyor Orijinalde bu askıda demek, askıda olan bir şey demek. Böyle asmak, fiilin kökünde asmak var. İşte bizim bildiğimiz muhallak askıda olan. Biz elbiseyi şuraya astın deyince Arap halakayı kullanıyor. Gerçek mi diyor? Sahi mi diyorsunuz? İnsanı alaktan mı yarattı diyor Cenab-ı Behşete kapılıyor. Çünkü plasentaya gelen zigot muydu adı? Oraya tutunuyor, böyle bir şey salıyor ve ondan sonra askıda besleniyor bir kapsül içerisinde. Geçenlerde böyle kapsüllü haliyle sezeryanla çıkarmışlar. Ben paylaştıydım, görenler var mı? Kapsül içerisinde duruyor böyle. Dehşete kapılıyor doktorlar, mucize, şöyle duruyor, açtılar kapsülü, nefes almayan varlık birdenbire havayla temas edince, sistem kurgulu çünkü, havayı gördüğünde nefes al diye hazırlanmış, bak ilk nefes falan dediler. Dehşete kapılınca diyor ki, bu meallerle bu iş olmaz, bu kadar orijinal bir ifadeyle yaratılışı tanımlıyorsa, ben o zaman bunun Arapçasını öğreneyim diyen bir Fransız, Dilinde iki tane Arapça kelime bulamazsınız. Türkçede Arapçaları çıkarınca Türkçeyi konuşamazsınız. Böyle bir ortamdayken onu göreceksiniz. Suya girmiş daha derinlerde yüzüyor. Hep size sen de yüzebilirsin ima edecek, çağıracak gel, gel, gel diye. Gelelim sorumuzun diğer bölümüne. Allah Azze ve Celle gaybı bilen, kendisi böyle iddia ediyor. Âlimul gaybi ve şehadet. Ben tanıklığı bildiğim gibi, yani yaşanan anı bildiğim gibi, geride kalanı zaten mazi. Ben gaybı da bilirim. Yani T0 öncesi zamanı da bilirim. Yarın ne olacak? Kimse bilmez, ben bilirim. Eskiden anlamakta zorlanıyorduk. Zaman bütün evreni kaplayan, tıkır tıkır tıkır her tarafta işleyen bir sistemdi. Neredeyse her şey buna mahkumdur. Zihnimiz böyle şartlanmıştı. Zamanın burada öyle, orada öyle olduğunu hiç aklımızdan bile geçirmedik, geçirmedik. Adamın biri bir gün çıktı dedi ki, arkadaş zaman dediğiniz var ya, öyle bazen burada böyle böyledir, başka yerde bu sünger uzanır. Yani öteki tarafta adam bin sene yaşar, sen burada bir saniye gibi olur. Bu aklını oynatmak gibi bir şey. Bunu ispat etti, gerçekten böyle olduğunu gösterdi. Değil mi? Zafiyet teorisi, Nobel ödülüne boğduk adamı. Şimdi Allah Azze ve Celle bize diyor ki ben zamanı aşkın biliyorum. Sizin yarınlarda neler, ne tepkiler vereceğinizi ben bilebiliyorum. Bizim sorumuz şu, Ya Rabbi senin zamanı aşkın bilmen, biz bunu engelleyecek değiliz. Yani bilebiliyorsan eğer ama bizim merak ettiğimiz çok önemli bir şey var. Senin bu ileride bizim yani yarın sabah namaza gideceğim, gitmeyeceğim, ben bile daha bilmiyorum ama sen biliyorsun, bu beni zorluyor mu? Yani önceden bunu böyle bilmişsin, yazmışsın, dolayısıyla ben aslında irade kullandığım yok. Daha önceden senin bildiğin, dolayısıyla beni bilgine mecbur ettiğin bir hayat mı yaşıyorum, senaryo belli ben figüran mıyım yoksa ben bağımsız bir faktörüm, ama sen ben bağımsız faktör olmama rağmen benim bağımsızlığıma dokunmadan bilebiliyorsun. Evet öyle deyince biz diyoruz ki Subhanallah. muazzam bir şey bu. Bu bizim şeyimizin ötesinde bir şey, kavrayışımızın ötesinde bir şey. Allah Azze ve Celle kulun sonraki zamanlarda, bütün zamanlarda ölünceye kadar daha doğumlu zamanında bilmesi, o onun ilmiyle alakalı olan bir şey. Bize hiçbir zaman, hiçbir yerde siz ben ne bildiysem onu yaşamak zorundasınız. İradeniz yok sizin demedi, demiyor, tam tersini söylüyor. Dolayısıyla bahsettiğiniz hadiste Hz. Peygamber diyor ki Cenab-ı Hakk'ın bilgisi şaşmaz. Eğer bir kimsenin eninde sonunda hidayet olacağı varsa, bu adamın önceki yaşamı ne kadar aksi aksa bile Allah Azze ve Celle o sondaki gelişmeyi önceden bilebilmiştir. Sonra bizden bir örnek veriyor. Yani bir adam o kadar aksi yaşıyor ki cehennemlik böyle. Yaşıyor yaşıyor hiç beklemezsin yani. O adam birdenbire hidayet oldu. Biz döndük sorduk ya Rabbi bunu da bilebildin mi gerçekten? Yani zevaire bakılırsa. Allah Azze ve Celle diyor ki, evet ben onu da bildim. Geçen Hollanda'da birisi böyle, bilmem ne partisinin başkan yardımcısı, yabancıların kovulmasını isteyen, ne bileyim Müslümanlığın delice düşmanı olan bir adam, Bir düzgün bir şey yazayım da bizim gençler de Müslüman oluyormuş, engelleyeyim onları diye kitap yazmaya kalkıştı. Çok da yaşlı değil, 30'lı 40'lar yaşlarında birisi. Yani buza biz hep Ömer'lerin Musapları gidip tarihte okuyup, Böyle şey yapıyoruz. Bunların yaşayan örnekleri de var. Bunları okumayı, araştırmayı, hayatlarına odaklanmayı çok ibretli buluyorum. Çünkü bizim çoğu zaman hayal, hayalini kurduğumuz dünyanın içinden geliyorlar. Yani bizim hayalini kurduğumuz yerden adamlar dönüyorlar. Dolayısıyla ibret, tepeden tırnağa ibret veriyor konuştukları. Adam kitap yazmak için biraz evine kapanınca Sonra açtı kapıyı bir gün basının karşısına geçip dedi ki ben Müslüman oldum. Yani biz Allah'a soruyoruz yani bunu da daha ceninken anne karnındayken bile bildin mi? Adamın istikameti çok zıp bir yerdeydi. Biz hiç tahmin etmek nicht, beklemezdik. Bunun tam tersi çok acıdır. hayatını Kabe'ye, Mekke'ye, camiye, cemaate gidip gelerek geçirmiş ama son anda istikametini bozup iradesini aks başka bir yöne çevirmiş kimse. Niye hadiste bunlar seçiliyor? Bilinmesi en zor örnekler olduğu için. Tam da Cenab-ı Hakk'ın bilgisinin nedenli şaşmaz olduğunu göstermek üzere. Yoksa şunu demek istiyorsa onu doğrudan söyler. Siz ne yaparsanız yapın. Eğer Cenab-ı Hak size hidayet dilemese vallahi mümkün değil etmez. Allah bir adama hidayeti dilemiyorsa adam o o kişi cırılsa olamaz mümkün değil. Habbuk Cenab-ı Hak bunun tam tersini söylüyor. Siz eğriltirseniz ben de sizin hakkınızdaki hükmü eğrilterim kalbinizi de eğrilterim. Kuranda bahsettiğiniz ayetlerde Cenab-ı Hak bel tabayallahu alayha bir kufrehim. Allah kayıplarını müyledi doğru ama küfürleri dolayısıyla o demin bahsettiğim süreç. Artık hidayet olmayacakları Kesinleşince tepki sabit ve kararlı ve zamandan bağımsız hale gelince o zaman artık Cenab-ı daveti çağrısı geri çekilir. Bunun algılayıcı unsurları da artık kapatılır. Bu ontolojik manada ölüm demek. Yani o an ölse de fark etmiyor. Niye biraz daha yaşatılıyor? Bazı günahları iyice kabartsın diye, ufak tefek yaptığı iyilikler vardır karşılığı ahirete kalmasın diye. لِأَنَّا يَجْعَلَ لَهُمْ haddan fil الْأَخِرَةِ Buyuruyor Cenab-ı Hak. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ Kafirler bizim onlara ekstradan verdiğimiz imkan ve mühletleri kendileri için bir hayır sanmasınlar. اِنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَهُ Biz ancak bunu o çok yapmayı istedikleri günahları iyice kabartsınlar diye veriyoruz. bir efendim. Evet buyurun efendim. Bu arada çıkmak isteyenler kendisini bağlı saymasın. Vakit çoktan doldu çünkü. Hani ben çıkmak isteyenlerin huzursuzluğunu hissetmeyeyim yani. Günler rahatlıkla gidebilirler. Evet. Tabbet evet, yda abi laha bin Yani. Cenab-ı Hakk Ebu ile ilgili bu hükmü bildirdiğinde aslında Ebu hep Cenab-ı Hakk'ın bilgisini boşa çıkarabilirdi. Tamam iman ediyorum diyebilirdi. İşte bak Cenab-ı Hak beni cehennemlik ilan etmişken olmadı diye. Ama biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle bir insanın bütün düşünce sistemine, mekaniğine tamamıyla hakimdir. Onun önüne burayı kapattı mı İslam aleyhine böyle bir şey kurmaya fırsat bulamaz, bulamadı ki o dönemdekilerin aklına bile gelmedi böyle bir şey. Arkada bir soru vardı galiba. Buyurun. Hocam İtalya'da doğmuş teknolojiden uzak bir adam araştırmasını seçmesi zaman alacak. Evet. Bir de İslam ülkesinde doğmuş bir adamla çekildiği zaman nasıl evet. olacağız. Yine bir zaman sorusu. Biz çoğu zaman, bak zaman kelimesi yine var. Zaman ekseninde zamana böyle Riyayet ederek eşitlikler hususunda şaşkınlıklar yaşıyoruz. Halbuki olay bir zaman meselesi değil, bir imkan meselesidir. Cenab-ı Hakk'ın Hz. Nuh'un kavmine yaşattığı bine yakın yılları düşünün değil mi? Yani sizin verdiğiniz örnekten daha açık makası daha açarak bir örnek veriyorum. Bine yakın Hz. Nuh aleyhisselam 950 sene yaşamış. Bize ne kadar yürüyor? 60 70 falan yaşıyoruz aramızda 20, 25'lerde ölenler de var Peki esas yoklanan şey nedir zaman değil yoklanan yoklanan şey imkan Çünkü ayette Cenabı size 60 sene ömür vermedik mi diye mi diye sormuyor herkese yüz vermedik mi diye soruyor Eku <gülüyor> Kara öğüt alacak kişinin öğüt alacağı bir ömür size vermedik mi?" diyor. Eğer öğüt almayacağınız, şimdi öteki tarafa geçtiniz, Allah göstermesin, öğüt almayanlardan olduğunuz ortada, belli kendinizi görüyorsunuz, öğüt almayan bir adamdınız. Ya Rabbi beş sene, yüz sene öğüt almadığınız ve almak istemeyişinizin kararlı bir tepki olduğu belirginse, bunun üç zaman, elli zaman, yirmi zaman olması değişmiyor. Bu bir. iki erişim konusuna gelince, biri, Doğdu hazır buldu diyeceksiniz mesela. Doğdu daha Kur'an okunuyordu. Dedesi aldı, öptü, kokladı sağ kulağına e, Fatih şey ezan okudu sol kulağına. Gece gündüz de Yasin okudu daha büyür büyümez ona ayetleri okudu, öğretti böyle çok sıkı iyi yetiştiriyor onu. Öteki de Chicago'da doğdu. Bilmem nerede. yıllar sonra bir Müslümanla bir hapishanede denk gelecek de konuşacak da falan. Şimdi birinden kafir çıkabilir. Nitekim bundan kafir çıktı. Demin bahsettiğim ailesi çok sıkı mütedeyyin olan birisi. Ülkemizin çok önemli atayislerinden biri oldu, öldü ve hafızdır da kendisi. Ötekisi ise ee, siyahi biriydi, bambaşka bir coğrafyadaydı. Ve yani çok sizin deyiminizle de uzak da haklı arasında kat etmesi gereken mesafe vardı. Bu mesafeler, yakınlar, uzaklar bunlar aslında izafi. Burada esas olan iradedir. Kulun, اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Ben doğru yolu arıyorum diye hayatı okumaya başladığı andan itibaren yola koyulması. Cenab-ı Hak bilgiyi ona yakın eder. Hiç olmadı içinden konuşurum diyor Cenab-ı Hak. Bir de demin okuduk ayette Allah nerede doğarsa doğsun yakın uzak bilgiye biz kesinlikle göstereceğiz diyor Cenab-ı Hak. Yani Allah mutlak surette bunu tam bir farkındalıkla kuluna yaşatacaksa, yakın yerde doğmuş, uzak yerde doğmuş. Kur'an'da Cenab-ı Hak kadınları buna örnek veriyor. Çünkü çoğu toplumda kadınların toplumun verdiği şekle daha çok uyum sağlayan, hatta ailede erkeğin bile güdümünde olan, işte erkeğin dini neyse kadında dini odur gibi iradesi yok değil. Cenab-ı Hak'ın erkeğe kadına verdiği irade aynı derecede dokunulmaz. Firavun'un sarayı içerisinde, Firavun'un baskısı altında, adam insanları kesiyor, çocukları doğuruyor. Yani hüküm bu kadar dominant toplumda, baskın, geçirmiş her şeye kahrını. O sarayın içerisinde bir kadın, Cenab-ı Hak diyor ki işte mümin böyle olur. Müminlere bir örnek veriyor. وَدَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ فِرَعُونَ Allah kâfirlere Firavun'un kadınına örnek verdi. اِفْقَالَتْ O kadın dedi ki ''Rabbi, Rabbim'' dedi. Bütün olay bu, Rabbim diyerek soza başlamak. O yüzden Hazreti Peygamber'e dediler ki, falanca çok sahi birisi vardı, cömert birisi vardı. Arapların diline şey olmuş birisi, çok cömert. Gelene gidene kesiyor, yediriyor, içiriyor, böyle yani cehennemlik mi diye sordular, bu kadar... İnsanlara iyi, karşıya olan, evet dedi. Neden dediler? Bir gün bile olsun, Rabbi demedi dedi. Rabbim demedi. Önce Cenab-ı Hakk'a karşı e, iyi olacaksın. Önce Rabbini tanıyacaksın. Dolayısıyla bak kadın ne diyor? Rabbi, Rabbim, Cenab-ı Hakk'a sesleniş. Bu sesleniş, bu başlangıç her şey demek. İbn-i li'indeke beyten fil cenneti. Rabbim cennette benim için bir ev. Bina et dedi. وَنَجِّنِهِ مِنْ ve <gülüyor> وَعَمَلِهِ Beni Firavundan da, yaptıklarından da kurtar. وَنَجِّنِهِ مِنَ الْقَوْمِ <الْظَالِمِين> Beni zalim kavimden kurtar. Dedi Allah Kur'an'da mümine, örnek mümin diye onu verdi. Örnek mümin diye en uçtaki, belki dini diyaneti bundan ibaret olan birisi. Yani namaz bilmiyor, oruç bilmiyor belki, teferruat bir sürü ibadetlerimiz, şeyleriniz var. Hiçbirini belki bilmeyen, henüz haberdar kendisine bunlar ulaşmamış, Mekke döneminde ölmüş müminler gibi düşünün. Henüz attes bile nazil olmamışken. Ama olsun. Önemli olan Cenabı hakkı tanımak ve başlamaktır. İleride yol alırsınız. Bir hadis tezit peygamber iyileşmek için adım atan bir kimseyi yola koyulduğunda ölüm geldi yakaladı diyor. 99 kişinin katiliydi hatta birini daha öldürdü. Tevben olmaz senin diyen bir alimi de öldürüp yüze tamamladı. Aziz Peygamber bu yola çıkmakla birlikte kurtulduğunu söylüyor. Çünkü o niyetini aldı. Allah azze ve celle diyor ki: "O men yahrucu min beytihi muhaciran ila Allahi ve Resulih, thumma Evinden çıkmış Allah'a ve Resulüne. Ölümü aracikte onu yakalamış. "Fakad waqa'a ecruhu ala Allah." Allah'ın üzerine onun ecri. Yani karşılığı artık vaki olmuştur. Cenab-ı Hak kendisine bunu farz kılıyor. Çünkü adam iradesini koydu diyor. Yapamayışı benden kaynaklandı. Ben önünü kestim. Hazreti İbrahim oğlunu emir gereği boğazlamaya kalktı. Cenab-ı Hak tamam dedi. Rüyayı gerçekleştirdin. Dur dedi kesmedi bıçak. Dolayısıyla her şey irade. Yakınlık, uzaklık bunlar göreceli şeyler. Ama şu olsa... Diyebilsek ki bu bilgiye erişemiyor, gerçeğin hiçbir zaman farkına varamıyor, uyanamıyor. O zaman Allah Azze ve Celle diyor ki yok iddia tarafı var eden kudret böyle bir şey yok diyor. Size böyle görünenler böyle yalan konuşanlardır. Eğer yüz çeviriyorlarsa <gülüyor> <gülüyor> O zaman şunu bileceksin, hevasına uyduğu için geri gidiyor, sırtını döndü gidiyor bilmediği için değil, farkına varmadığı için değil. Bu yaradanın bize başkalarıyla ilgili verdiği haber. Biz şimdi başkalarının içine girip durumu test edemiyoruz, çekidemiyoruz Adamın dıştan dışa bize yalan söyleme ihtimali var, bu doğru. Bir de Allah'a inanmak için çok iyi bir sebebimiz var. Çünkü kendimiz de bunun bir deneyiyiz, denek durumundayız ve kendi farkındalıklarımızı bize gün be gün yaşattığının farkındayız. Buyurun. Evet. Diyelim ki Çin'de iki buçuk milyar Budist var. Başka evet. yukarı iki milyar. Evet. Üçte birine uyuşturuyor. Evet. Ee, bunların hepsinin inanmayacağını bildiği için mi şu kafir topluluk hep bir arada. Evet. Onlar da mesela İslam ülkesinde olsa diyelim hepimiz ama geçeriz ama cennetliyiz ama cennetliyiz. Evet. Fakat hepimiz doğar doğmaz öğrendik İslamiyet'i bir şekilde. hı hı hı. -hı. Evet. Fakat bu insanların o şansının olmayışının nedeni, evet. Allah kaybı biliyor zaten dediğiniz o 360 dereceyi bildiği için mi bunları veriyorlar? Şimdi şöyle düşünün, sorunuzun içerisinde birkaç yargı var ve bunlardan emin değiliz. Bir, diyelim ki bir İslam coğrafyası seçin, Suudi Arabistan deyin veya Irak deyin veya Türkiye deyin, orada da milyonlar yaşıyor. Şimdi sorunuzun içinde şöyle bir kabul var, bu milyonlar öyle ya da böyle cennete gidiyor gibi. Bundan emin değiliz. Gidiyor, değil mi? Dolayısıyla eğer şöyle bir diversiteyle karşılaşırsak, ayrıta geçtik. Çin'deki diyelim hidayeti araştırıp öğrenen Müslüman olan istikamet üzere kaç yüz milyon insan, daha fazladır bilmiyorum belki. Kaç milyarın yanında? Yüzdesine kadar şu kadar. Döndük, Avrupa'ya baktık, orada da benzer bir yüzde çıkıyor. Şaşırtıcı olanı İslam ülkelerine dönüp baktığımızda, eğer benzer bir yüzdeyle karşılaşırsak, o zaman yani birlerin işte İslam coğrafyasında doğarsan hop cennete gidiyorsun, kafir coğrafyada doğarsan şansın kötü, yolu tersine yürümen epeyce bir uğraşman gerekir cennete gitmen için. Hiç de böyle olmayabilir, yani her kişinin tekrardan imanı kendince yaşayıp tahkik etmesi sorumluluğu... Burada doğan içinde, orada doğan içinde aynı ise ki ben aynı olduğuna inanıyorum... Tahkik etmek neye inandığını ve inandığının hak olduğunu kendisi ayrıca yaşayıp görmek bilan gibi, Ömer gibi radıyallahu anhum ecma'in, Mus'ab gibi... O zaman e, hiç de coğrafya temelli bir sonucun olacağını e, öngörmeyebiliriz. Buyurun efendim. Yani hocam bunu zaten söylemek hani Allah adil değil demeye geliyor yani bu soruyu sormak hmm. yani. yani Allah adil değil demek çok tehlikeli bir kereme yani kürtse kadar yolu var değil mi? Yargıya gitmeden bir de şöyle esnetelim. Anlamaya çalışmak ve e, böyle mi oluyor diye bir istifa mı? Yani her istifhamı Cenab-ı Hak Hakk'ında verilmiş bir hüküm olarak bağlamamak lazım. Bazı istifhamlar da mesela demin ki istifham tam da Cenab-ı Hakk'ın adil olması beklentisiyle sorulmuş bir istifham. Zaten zalim olduğunu kabul etse, yani böyle yapıyor, böyle yapıyor, öyle böyle deriz. Cenab-ı Hak içimizde doğan istifhamlar yaratılışımızın Cenab-ı Hakk'ın bize oluşturduğu bir şey. Bir meseleyi anlamamıza daha iyi kavramamıza yol açabilir. Dolayısıyla böyle bir düşünce çok öğrencide, çok çocukta, çok insanda, çok adamda var böyle bir düşünce. Bunu da biz besledik. Biz dedik ki, yani ilk avamın imanı konu edildiğinde e, itikat alimleri çok temkinli yaklaştılar. Yani taklit ile iman olmaz. Her an günahı kebair işleyen adam gibi düşün falan gibi onu büyük bir sorumlulukla İmanını tahkik etme sorumluluğuyla baş başa bıraktılar. Ama zamanla biz bunu normalleştirdik. Yani sıradanlaştırdık ve bu sefer kalabalıkları, yığınları hiç iman dininin ne öğrettiğini bilmeksizin bile olsa, tamam mı? Cennete gidebileceğini öngörünce o zaman yani sadece çocukça bir soruyla sordular. Çocuk sordu, ben burada doğduğum için cennete gidiyorum da. Benim emsalim bir çocuk Çin'de doğunca cehenneme gidiyorsa burada bir yanlışlık yok mu diye bunun cevabını bilmek ve vermek zorundayız. Eğer iman, hidayet Cenab-ı Hakk'ın insanlarda aradığı belli bir davranış, belli bir yaklaşım, belli bir hakkın arayışı sonucundaysa o zaman biz diyeceğiz ki bu arayışı sağlamayan, yakmayan insan burada da olsa cehenneme gider, orada da olsa cehenneme gider. Hazreti Peygamber bazılarına asılıyordu. İyice illa iman etsin diye. Öyle değil mi? Cenab-ı Hak ona ne dedi? İnnemâ tundiru menittaba'a zikre ve hasiyer rahmana bil Sen ancak zikrin ardına düşen, gerçeğin, hakikatin, mananın peşine düşen, Rahman'a karşı yüreğinde saygı barındıran kimseyi uyarabilirsin. Böyle olmayanlara sen olsan ki Allah'ın Resulü, değil mi? Yani Cenab-ı Hak dedi ki, böyle olmayana hiçbir fayda etmez. En yakını, en çok sevdiklerine bile böyle olmayanlara fayda etmedi. Peki, akulu kawliha da wa astaghfirullah al-azimali wa lakum manisairi mu'minin. Rabbana la tu'aqibna in waqtana. Rabbana wa la ta'hamil علينا isran, kama min ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته